Bismillahirrahmanirrahim. 67. Bölüm Yetime iyilik Yapmak ve Zulümden Kaçınmak İmam Bukhari şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ben ve yetimin bakımını üzerine alan kişi şu ikisi gibiyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada işaret parmağı ve orta parmağını gösterdi ve ve aralarını birazcık açtı. Müslimdeki rivayet şöyledir: Kendi yakını veya yabancı bir yetimin gözetimini üzerine alan kişi ile ben cennette şu ikisi gibiyiz. Hadisini ravisi bu esnada işaret ve orta parmaklarıyla işaret etti. El Bezar şöyle rivayet eder. Akrabasından olan veya başkasından olan bir yetimin bakımını üzerine alan kişiyle ben cennette şu ikisi gibiyiz. Bu esnada parmaklarını birleştirdi. Kim üç kız çocuğunu yetiştirirse o da cennettedir. O kişi için oruçlu olarak ve geceleri ibadet ederek Allah yolunda cihad eden kişi sevabı vardır. i̇bn Mace şöyle rivayet eder. Kim üç yetim kızın geçimini üzerine alırsa o kişi gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadetle geçiren, kılıcını çekerek Allah yolunda cihad eden kişi gibidir. Ben ve o tıpkı şu ikisinin kardeş oldukları gibi cennette kardeş oluruz. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta parmağı ile işaret parmağını birbirine yapıştırdı. Tırmızı şöyle rivayet eder. Kim Müslümanlar arasında bir yetim alır, onu yiyecek ve içeceğine ortak ederse, affedilmez bir günah yani şirk işlememişse Allah onu mutlaka cennete koyar. Diğer bir rivayet şöyledir. Ondan yüz çevirmediği takdirde cennet ona vacip olur. İbn-i Mace şöyle rivayet eder. Müslümanlar içinde en hayırlı ev, kendisine iyilik yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev de kendisine kötülük yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ebu Ya'la şöyle rivayet eder. Cennetin kapısını ilk olarak açacak olan benim, ancak o sırada beni bir kadının geçmekte olduğunu görürüm ve ona sana ne oluyor sen kimsin diye sorarım. Bana ben sorumluluğunu üzerime aldığım yetimlere iyi bakan bir kadınım diye cevap verir. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Beni hak peygamber olarak gönderene yemin edelim ki yetime merhamet edene, ona yumuşak söz söyleyene, düşküne yardım edene ve Allah'ın kendisine verdiği nimet ile komşusuna çalım satıp sataşmayana kıyamet günü Allahu Teala azap etmeyecektir. İmam Ahmet ve diğerleri şöyle rivayet eder. Kim sırf Allah rızası için bir yetimin başına okşasa, elinin dokunduğu saç sayısınca kendisine iyilik yazılır. Kim yanında bulunan bir yetim çocuğa veya yetim kıza iyilik ederse, ben ve o cennette tıpkı şu ikisi gibiyiz. Hadis alimlerinden bir topluluk ve el-Hakim şöyle rivayet eder. Allah Teala Celle Celaluhu Yakup Aleyhisselam'a buyurdu ki Yakup'un gözlerinin görmez duruma gelmesi, belinin kambur olması ve Yusuf'a kardeşlerinin tuzak kurmasının sebebi şu idi. Yakup Aleyhisselam ve ailesi bir gün koç kesmişler, sofrada yiyorlardı. Kapılarına oruçlu ve aç bir fakir geldi. Fakat ona yemek vermediler. Sonra Allahu Teala Celle Celaluhu Yakup Aleyhisselam'a kulları arasında yetim ve fakirleri sevdiği kadar kimseyi sevmediğini bildirdi. Sonra yemek yapıp fakirleri davet etmesini ona emir buyurdu ve o da bunu yerine getirdi. Buhari ve Müslim Ebu Hurayra Radiyallahu Anh şöyle rivayet eder. Dul ve kimsesiz fakirler için çalışan, Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Veya şöyle dedi zannediyorum. Gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir. Yukarıdaki hadis-i şerifi İbn-i Mace şöyle rivayet eder. Dul ve kimsesiz fakirler için çalışan kişi Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir. Seleften biri şöyle der. Ben içkiye müptela Günahlara dalmış biriydim. Bir gün bir yetim gördüm. Ona tıpkı çocuğum gibi hatta daha fazla iyilik yaptım. Sonra uyudum. Gece rüyamda zebanileri gördüm. Beni sert bir biçimde yakalayıp cehenneme doğru sürüklüyorlardı. Tam o esnada karşımıza o yetim çıktı ve onlara ''Onu bırakın, onun için Rabbime yalvaracağım.'' dedi. Fakat zebaniler onu dinlemeyip devam etmek istediler. İşte bu esnada onu serbest bırakın, biz onu yetime yaptığı iyiliğe karşılık bağışladık diye hitap geldi. Bu hal üzere uyandım. O günden sonra yetimlere karşı fazlasıyla iyilik ve ikramda bulunmaya gayret gösterdim. Zengin Alevilerden biri vefat eder. Giride kalan ailesi ve kızları iyice fakir kalıp, muhtaç duruma düşer. Çevredekilerin düşmanlık ve hakaretlerine maruz kalmamak için vatanlarını terk edip başka yere göçerler. Vardıkları şehirde terk edilmiş bir mescidi yerleşirler. Anneleri, kızlarını mescide bırakarak onlar için yiyecek aramaya çıkar. Şehrin ileri gelenlerinden bir Müslümanın kapısını çalar ve durumunu ona arz eder. Fakat o kişi doğru söylediğine inanmaz ve kendisinden söylediğini ispat edecek bir belge ister. Kadın şehre yeni gelmiş garip birisi olduğunu söylerse de adam kadını eli boş geri çevirir. Daha sonra kadın bir mecusinin yanına varır. Durumunu ona anlatır. Mecusi kadının anlattıklarına inanır. Hanımını gönderip kız çocuklarını evine aldırır ve onlara fazlasıyla ikramda bulunur. Gece yarısı olunca o Müslüman kişi rüyasında kıyametin koptuğunu görür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nivai hamd sancağını açmış altında oturmakta ve yanında ise muazzam bir saray durmaktadır. Müslüman kişi ey Allah'ın Resulü bu saray kime ait diye sorar. Efendimiz de bir Müslümana diye cevap verir. Adam ben Müslüman ve muvahhidim deyince Efendimiz bunu ispatlayacak delil getirir. Bunun üzerine adam şaşırıp kalır. Efendimiz adama yoksul garip kadının durumunu hatırlatır. Adam kadını geri çevirdiği için üzüntü ve pişmanlık içinde uyanır. Hemen sıkı bir şekilde onu araştırmaya başlar. Nihayet aradığı yoksul kadının Mecusi'nin evinde olduğunu öğrenir. Gider Mecusi'den kadını ister fakat o vermek istemez ve... Onlar sayesinde evime bereket geldi der. Adam sana bin altın vereyim onları bana teslim et der. Fakat Mecusi yine reddeder. Adam zorla almaya kalkışınca Mecusi ona şöyle der. Senin peşinde koştuğun şeye ben de senden daha layığım. Rüyanda gördüğün köşk benim için yaratılmıştır. Müslümanlığın ile bana karşı övünüyor musun? Allah'a yemin ederim ki ''Ben ve evimde bulunan halkım bu kadın sayesinde Müslüman olduk ve öylece uyuduk. Senin rüyanda gördüğünü ben de gördüm.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ''O fakir kadın ve kızları senin yanında mı?'' diye sordu. Ben de ''Evet ey Allah'ın Resulü'' dedim. Bunun üzerine Efendimiz ''Köşk senin ve ev halkınındır.'' buyurdular. Bu hal üzerine şehrin ileri gelen o Müslüman zat ancak Allah'ın bileceği bir üzüntü ve keder ile oradan ayrılıp gider. Allah'ın adıyla varlığımızın ve bütün evrenin sahibi hayatımıza helal ve haram çizgilerini çeken